Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bu haftada canlı yayında birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay ve yayın masasında arkadaşım Selahattin Çolak. Hepinize radyolarınızın başında güzel bir saat geçirmenizi diliyoruz. E, bugün programda konuklarım var. E, yani geçen yıl Haziran e, ayında yani ilk albümleri olan Ay Ana'yı yayınladıkları günlerde... Program konuğum olan sevgili Sumru Ağır Yürüyen ve sevgili Orçun Baştürk yaklaşık 14 ay sonra davetimi kırmayıp bir kez daha konuğum oldular. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, şükür kavuşturana diyorum <gülüyor> <gülüyor> hem seninle hem de açık radyo dinleyicileriyle merhaba tekrar. Merhaba, bugün Greta Thunberg'in okulu kırıp işte İsveç parlamentosu önünde yaptığı oturma eylemiyle başlayan iklim için okul grevi hareketine ve Britanyalı müzisyenlerin başlattığı müzik acil durum ilan ediyor girişimini ve Türkiye'ye yansımalarını konuşacağız. Tabii ilk albümünüz Ay Ana'dan ve bu yıl Mart ayında yayınlanan The Light albümünden seçtiğimiz şarkıları da dinleyeceğiz. Hatta ilk şarkı bu albümdendi. Biraz söz eder misin? Ee, tabii memnuniyetle. <gülüyor> bu bir e, Steve Gordon. Steve Gordon e, bizim... Ee, İsmet Sıral e, Yaratıcı Müzik Atölyesi zamanından yani açık Radyo dinleyicilerinin de aşina Olduğu e, o festival Zamanından e, tanıdığımız bir Sanatçı e, çok değerli bir sanatçı e, Amerikalı e, Bansuri çalıyor Klarnet çalıyor kendisi Grammy ödülü var ve Hint klasik Harika. müziğini e, En iyi icra eden batılı Hintliler tarafından öyle görülüyor Kendisi e, geçen sene ...bu taraflardaydı, yani Yunanistan oh. tarafındaydı. Bir yazıştık albümü göndermiştik hmm. ona. İşte geleyim birlikte çalalım, kayıt yapalım dedi bize. Hmm. Biz de bunu tabii ki ikiletmedik böyle çok bir güzel. fırsatta. Hem bir konser verdik hem de bir kayıt yaptık. Şimdi bu Karaman ninlisi aslında. Hmm. Yani çok da konuşulmayan, unutulan hmm. neredeyse bir dilin... ...Kapadokya'dan alınmış tamam. bir ninni. Onun yani... On inni üzerine hmm, çok güzel. bir doğaçlama diyebiliriz. Kaç şarkı vardı albümde? The Light'ta üç şarkı var. Üç şarkı. Evet, kısa albüm aslında. <gülüyor> bir şarkı daha dinleyelim mi? Sen Nil. bahseder misin? Tabii. E, senin beslen'di galiba. E, evet. E, Pandur ile e, yaptığım galiba değil mi? Evet. evet, evet. Tıngırt attım sonra besteye dönüştü. Hı -hı. Evet. E, taşın avucu. Sumru'da tabii sözleri yazınca ve tamam. vokal melodilerini oluşturunca bir şarkıya dönüştü. Bu iki şey birleşince yine Steve Gorn var burada ipinin tamam. kapanış parçası olacak taşın avucu. Peki solduğunun bu yıl Mart ayında çıkan The Light Erdümünden dinliyoruz. Thank you. That mm -hmm. yeah, was nice. That was good. Okay. It's okay. Yeah. We played more energy. More game. energy. Yeah, right yeah. yeah. from the start. Yeah. We had more rhythm. Right? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Good. yeah. Okay. What else? Okay. Next. Guys. <gülüyor> ay ana albümünün kitapçığında şöyle yazıyordu. İşte her birimiz dinlediklerimizden oluşuruz. Yani birçoğumuz müzik dinleyerek başlıyoruz ve bazılarımız da bir süre sonra sadece müzik dinlemekle yetinmeyip müzik yapmaya, şarkı söylemeye başlıyor. Hani siz de ikinci yolu seçenlerdensiniz. İşte uzun yıllar ayrı ayrı kurbalarda çalıştınız ama... İşte soğuduğu nasıl oluştu? Yani hani bireysel müzik yolculuğunuzdan başlayarak hı hı. E, kısaca ondan söz eder misiniz? Orkun sen de mi? Ee, tabii eee yani ayrı e, bir albümü var. Ondan önce yaptığı tonla şey var. Bir sürü projeler, konserler, var. ortak projeler. Evet, evet. Bizim de eee konjo ile başladı. Hı. Aslında bir üç, üçlümüz vardı şeyki takıcının da oldu. E, onunla o üçlüyle konserler vermeye başladık <gülüyor> da e, Özgür doğaçlama e, yapıyorduk. Yani işte konuklarımız oluyordu e, konserlerde. Biz sonra Sumru'yla ayrı bir müzik dili oturtmaya başladık. Belki biraz daha etnik ögeleri e, kattığımız, biraz daha folk kökenli, e, evet. Hmm. E, biraz daha edebiyatı kattığımız, şiiri e, kattığımız bir e, yapı e, hayal etmeye başladık. Ama çok doğal bir şekilde oluştu bu. E, sonra ben besteleri yapmaya başladım. Zaten Sumru'yla hep yan yana'ydık. O işte ...sözleri yazıyordu... ...üzerine düşünüyorduk, birlikte söylüyorduk... ...çok doğal bir şekilde oluştu... ...sonra parçalar birikmeye başlayınca... ...aslında ilk başta doğaçlama yapıyorduk... ...ben davul çalıyordum eskiden olduğu gibi... ...fakat sonra bir kırık bir panduri buldum <güler> gitar kafede ee, çok üzüldük ona <güler> kırık ve tozlu bir hatırlıyorum şekilde duruyordu. bahsetmiştik geçen yılda evet evet onu tamir ettirdik ve ben biraz gitar da çalıyorum tıngırdatmaya başladım sonra biraz baktık işte panduri nasıl çalınır nasıl akortlanır falan sonra ben tabii gürcü müziği değil kendi evet. bestelerimizi yapmaya başladık <güler> Böyle bir hikayesar oldukça doğal bir şekilde başladı. Sonra da baktık bir albüm dolduracak kadar parça yapmışız girdik kendi imkanlarımızda çok iyi güzel. bir stüdyoda kaydettik. Evet, evet, Hâlâ bence yani keyifli dinlenen bir albüm yıllarca da öyle olacak sodyum. Yani benim için çok, öyle çok en azından. <gülüyor> evet, Biraz sen söyler misin Sumru, müzik yaşamından sonrası? Ee... Yani Sodyo'ya gelene kadar e, Farklı tarzlarda dolandım Epey e, Yani ısız için Şey söyleyebilirim e, Kendi dilini bulma çabası ve bir kırılma noktası Gibi e, hissettiğim Bir e, albüm oldu bir çalışma oldu Gerçi nokta dediğim de 10 yıla filan yayılan bir Bu, <gülüyor> süreç tabi. Tabi, tabi. Yani uzun bir süreci emek. Oldu aslında tabi Tanju Duru'yu da Anmam gerekir o tabi, süreç içinde Evet <gülüyor> yani Orçun da bu arada replikas ağırlıklı olarak ve kendi başka çalışmalarıyla ile devam ediyordu ve buluştuğumuz noktada benim biraz yani hem konju vasıtasıyla hem birbirimizi beslememiz yani müzik çok iyi müzik dinleyen birisi Orçun'a yani büyük bir şans soduyor için bu benim için özellikle büyük bir şans oldu eee çok şey öğrendim kendimi tanımak açısından da birçok şey öğrendim yani bana soruyorsan özellikle evet. ve şey diyebilirim yani so diyor benim şu anda huzur bulduğum ama tabii ki yani burada durmak da evet. haram bize yani oradan yürümek bize gerekiyor. Bize de huzur veren bir. Evet ama <gülüyor> öyle bir bir, bir bir durak oldu diyebilirim. Hı hı. Öyle. Peki şimdi ilk albümden bir şarkı dinleyelim mi? Ey dost, sen biraz bahsedebilir misin? Tabii dinleyelim. devam ee, edelim. Ya da var mı başka dinleyelim? Şey? Ya şimdilik Okey. böyle olsun. E, bu kadar olsun. Şey, e, çok konuşacak şey var aslında evet, ama var, e, konuşacağımız evet. başka şeyler doğru, var haklısın, çünkü. Doğru, haklısın, evet. e, Gündem önemli, sıcak Kuruji bir gündemimiz var. Evet, doğru, e, Ey dost da aslında bizim... E, e, bir kere sözleri 16. yüzyılda 15. 16. yüzyılda yaşamış olan Hintli sufi mistik şair e, Kebire ait sözleri müziği de orçunun gene ilk yapmış olduğumuz bestelerden bir tanesi bu şarkılardan biri. Çok basit. Ey dost uyan da artık uyuma gece geldi geçti. Gündüzünü demek kaybedeceksin, kaybedeceksin. kaybedeceksin. diyor şarkı. Eee yani bir sezgiyle koyduk bunu ama bugünün gündemine e, hepimize denk e, çok denk düşüyor. Teşekkür ederim mendil için bu arada terlik duruyoruz <gülüyor> e, ve e, yani bunu iklim için, iklim acil durumu için, bu felaket dönem için e, harekete geçen aktivistlere ve hepimize adadığımız bir şarkı oldu daha sonra o şekilde. Çaldık. Tamam. O zaman din dinliyoruz. Evet Ey evet. dost, hey dost uyan da artık uyu. Uyan da artık ey dost. Uyan da artık uyuma, ey dost. Uyan da artık, artık uyuma. Gece geldi de geçti. Gün yüzünü demir kaybedeceksin. Gece geldi. albümden sonra konserler de yaptınız ee, Orçun hı hı. onlardan bahsedebilir misin yeni konserler var mı onu da belki Sumru anlatacaktır ee, evet bu aslında EP yaptığımız The Light EP'sini yaptığımız değerli dostumuz müzisyen Steve da konser verdik ee, onun dışında nerelerde çaldık? Ee, hemen e, yani. Ay Ananı'nın çıkışından hemen sonra aslında gece gezmesinde çaldık. Gece gezmesinde i̇şte, çaldık. Adalarda tanımlı bir şey olmuştu konser. O konserimizdi. ilk konserimizdi. En Değil ilk mi? konserimizdi. Hı -hı. Hı -hı. Evet e, aslında şurada, <gülüyor> şuradan kopya çekebilirim. <gülüyor> Tam açmıştık zaten hı -hı. bayağı e, yani Bodrum'a gitmişiz. E, Kap Kap Kapadoks'da hı -hı. çaldık e, konser sorusu. Peyote'de, Bomonti'de. Hı -hı. Ee, ...çalmışız. Ee, bayağı bir konser verdik önümüzde. Peki yeni konser ee, var mı? Sumru? Konserler var onu da sana söyle. Söyleyeyim hadi peki. <gülüyor> <gülüyor> ben de kopya çekiyorum. Ee, i̇lk konserimiz aslında... ...bu Kasım ayında... ...23'ünde Yapı Kredi'de... ...Loca'da. Ee, dostlar olarak orada konserdeyiz. Yani bize Elif Can Feza Gündüz... Ee, ...Onur Başkurt ve Mehmet Tekirdağ bir sürprizimiz var hmm, eşlik i̇şte, edecek değerli nice. dostumuz oh, evet güzel. kapak çalacak bize <gülüyor> e, gerçekten <gülüyor> çok evet. çok 23. <gülüyor> Kasım 23 <Evet>, Kasım 23'te <gülüyor> sonra e, Ocak'ta bir aksilik olmazsa seçime çünkü e, şey kurban gitmiştik uzayan seçim sayımlarına bundan evvel Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeyiz Maltepe, Maltepe hmm. Belediyesi'nin 25 Ocak'ta e, ve 20 Şubat'ta da ...Steve Gorn gelecek... ...gene dostlar olarak... ...Türkan Saylan'da da dostlardık... Nerede ...Steve Gorn'a şey 20 yapacağız... Şubat. ...20 Şubat'ta Borusan Sanat'tayız... Evet, ...Steve Gorn tekrar gelecek... ve ...bu sefer hem The Light'dan... ...çalacağız kaydettiğim zahmden hem de... ...başka doğaçlamalar da yapacağız beraber... ...ben evet. de aldım... ...konserler yaklaştıkça lütfen. Dinleyicilerime vermede büyük bir keyifle Bekleriz. hatırlatacağım. Bekleriz. Ee, şey de söylemek lazım. Sadece şarkı da çalmıyoruz. Ee, Konserlerimizde yani evet, albümlerden doğaçlamam. çaldığımız kadar evet tabii, tabii, tabii. tekrar evet. doğaçlamaya geri döndük. Farklı enstrümanlar evet. da kullanıyoruz falan. Yani tamam. oldukça e, değişik iki, geçmeye başladı son konserler. Yeni albüm tasarısı var mı en azından kafanızda? Yani bu ilk iki albümden sonra. Valla Bilmiyorum çok yok galiba şu anda ama yani <gülüyor> biz hani sürekli müzikle yatıp kalktığımız için mutlaka arka planda bir şeyler pişiyordur ama insan çok farkında olmuyor bir şeyler yapmaya başlayınca fark ediyor ee, ama mutlaka bir üçüncü albüm yapacağız sonra başka de yapacağız ama çok net bir fikir. Bilmiyorum sen ne dersin? Şimdi hemen yapalım diye düşünmüyoruz ama yeni parçalar oluşuyor. Bir şeyler, şeyler yavaş evet, evet. Çünkü evet. biraz elektronik sesleri de katıyoruz. Evet. E, akustikle birleştiriyoruz işte albümünü dinleyenler, A&E'yi dinleyenler bilir zaten. E, onlar biraz artmaya başladı sahnede belki onlar, onun bir yansıması olur. Yani evet. Tamamen Anladım. ayrı bir değişik bir şey de yapabiliriz. Yani. Evet, evet. Kesinlikle. Güzel, sürprize açık bir <gülüyor> evet. şey aldık, tamam, evet. takip edeceğiz. Güzel. Şimdi bu iklim meselesi az önce senin söylediğin gibi çok önemli. Biraz o konuya isterseniz girelim, yine aralarda müzik dinleyelim. Benim bu iklim hareketiyle ilişkim Kasım 2015'te başlamıştı. İşte iklim için Hareketi kurulmuştu ve bir iklim forumu düzenleniyordu Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 gün süren. Evet. Bizim vokaliz grubundan Cengiz Ünal var, tanırsınız. Cengiz'le bir iklim için koro kur, kurmayı planladık. Geldik, konuştuk işte organizasyon ekibiyle. İstanbul'da çalışan yaklaşık 8-10 koro, işte Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu, işte Ladies and Gentlemen, Mavi Notal Türkleri topluluğu, Ruhi dostlar Korosu. İşte Greenpeace Buğday gibi STK'ların üyelerinden oluşan yüz küsür kişilik bir koro kurmuş ve bu dünya bir pencere diyebildiğimiz bir Karadeniz türküs'ünü hmm, e, evet, Forum sırasında evet. boğaz içinde seslendirmiştik Hatta işte ertesi günde basın açıklaması yapılacaktı Galatasaray meydanında orada da yine seslendirecek bu çalışmamızı fakat işte o gün Paris'te Charlie Hebdo baskını oldu. Ve dolayısıyla evet, evet. tabii şarkı söylemedik. Bir basın açıklamasıyla yetindik. Şimdi izin verirseniz Ömer Madra'nın o gün basın açıklamasında yaptığı kısa bir konuşma var. Onu dinleyelim. Sonra yine Muhammed'e devam, devam edelim. Tabii ki. Tabii ki. Merhaba herkes. Hani Merhaba. Beni duyabiliyor musunuz? Yani e, Türkiye e, tarihinin gördüğü en parlak e, Forumlarından birini gerçekleştirdi iki gündür Boğaziçi Üniversitesi'nde. Cıvıl cıvıldı ortalık ve son derece sıkıntılı günler geçiren hem dünyada hem de Türkiye'de insana umut veren önemli bir toplantı gerçekleştirdik Uluslararası alandan da katılımcılar vardı ve Herkes kendiliğinden gerçekten demokratik bir şekilde nereye gidiyoruz'u ve buna bizzat kendi kaderimize egemen olacak şekilde nasıl hakim olacağımızı konuştular. Özellikle gençler ve kadınlar olağanüstü bir katılım gösterdiler. Dine yakın insan iki gün kendi geleceğini tartışma fırsatını buldu ve burada oradan çıkan bildiri de bugün... Üstelik de iklim için şarkı söyleyecek, Türkiye'nin görmüş olduğu en kalabalık koro halinde söyleyecektik. Morallerimiz bütün bu geç, o etrafta olan korkunç ortama rağmen yükselmişti. Ne var ki işte Fransa'nın da daha geçenlerde e, Suriye'ye bombardımana başlamasının ardından belki de beklenebilecek olan korkunç bir şey oldu ve muazzam bir yedi yerde ya da en az e, terör saldırısı gerçekleşti. Onun için de bu şarkı söylemekten ve esas olarak mücadele azimimizi kaybettiğimiz halde kaybetmediğimiz halde hiç şüphesiz ama bu duyduğumuz coşkuda bir azalma olduğunu da söylememiz lazım ve Fransa'da ölen insanlarla ve e, benim Batu'nun söylediği gibi Beyrut'ta Bağdat'ta ve başka yerlerde Peri patlayan insanlarla ve tabii Türkiye'de de sürekli ölüm haberleri geliyor özellikle doğudan. Onlarla da dayanışmamızı ölenlere büyük bir saygı ve yas içinde olduğumuzu da söylememiz gerekir. Buradaki en önemli şeylerden biri Paris'te iki hafta sonra başlayacak olan G20 diye adlandırılan İnsanlar ve bütün aslında canlılar için en son fırsatlardan biri olduğu söylenen G20 zirvesi var ve oraya toplu olarak birçok dünyanın dört bir tarafından eylemciler ve insanlar oraya akın akın gidecekler ve orayı tam bir Paris sokaklarını muazzam bir şeye çevireceklerdi eylem alanına. Şimdi onun ne olacağı dahi e, tartışmalı bu son saldırılardan sonra. Buna rağmen tabi Paris'e gidip bunu takip edeceğiz ve insanlık için gerçekten bir antlaşmaya varılması, bağlayıcı bir antlaşmaya varılması ve fosil yakıtların sıfırlanması için bu girişilen mücadelede neler olduğunu takip etmeye devam edeceğiz. Yani. E, Bildiride de söylendiği gibi bir kurtarıcı ülke, lider, siyasi lider ya da grup beklemenin bir alemi yok. Bunu kurtaracak olan biziz. Aradığımız liderler gerçekten biziz ve aynı azimle devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Evet. Ömer Madrın 14 Kasım 2015'te yaptığı Galatasaray Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasına döneceğiz ama bu arada bir şarkı dinleyelim mi? Bir alt vardı yanınızda getirdiğiniz. Evet. E, Biraz bu... bahseder misin neyi anlatıyor o şarkide? Açıkçası neyi anlattığını tam olarak bilemiyoruz Hı -hı. fakat şu şekilde şahit olduk buna. E, bu Nisan. E... ...eylemleri sırasında Londra'daki... ...işte Waterloo Köprüsü ve Marble Arch'da... ...ve başka yerlerde yapılan... Yokoluş isyanı. Yok İsyanı'nın... Hı hı. Ex ...Extension Rebellion'ın Rebellion yapmış olduğu... ...bu eylemleri... ...oldukça etkilenerek... ...ve çok hem hüzünlenerek... ...hem biraz öfkelenerek... ...çoğu zamanda bir aşkınlık duygusuyla takip ettik... ...tabii canlı yayınlarla takip ettik bunu... E, sosyal medyadan ve orada e, benim rastladığım bir şey vardı e, Extinction Rebellion'ın çünkü bir e, dönüştürücü ya da iyileştirici kültür yani regenerative culture hmm. denilen çok önemli bir ayağı var belki bunun üzerine kuruluyor bütün hareket hmm. e, bu kapsamda yine çok doğaçlama bir şekilde ortaya çıkan e, bir, e, bir bir e, oldukça değişik şamanik bir görüntüsü olan bir şair bir kadın sanıyorum müzisyen de olabilir gerçekten kendisiyle ilgili bir bilgi de bulamadım sonra bu insanın bir performansı bir ağıtı aslında söylediği ve bütün bu eyleme katılan insanların ee, bu e, e, sanatçının e, önderliğinde hep birlikte bu ağıtı e, söylemesi bunu e, görüp e, duyup hemen e, telefonu elime aldım ve ağıtı hem eşlik ettim hem de bir şekilde bu sesi kaydettim e, gece de geç bir saatte kısık bir şekilde <gülüyor> e, bu ağıtı e, kaydettim tamam. e, daha sonra e, birkaç arkadaşımız daha bunu dinlemiş ve çok etkilenmişlerdi aynı şekilde aynı duygularla e, izlemişiz bu canlı yayını ee, Soru Sumru ile paylaştım ve bu sabahta e, senin programına denk geldi. Birlikte harika. oldukça İlk basit bir şekilde tamam. e, yine telefona kaydetmek suretiyle e, gerçekleştirdik. Orçun ve Sumru'dan dinliyoruz. Ağıt. Daha... Sesinize, yüreğinize sağlık. Az önce Ömer Vadra'nın 14 Kasım'da 2015'te yaptığı konuşmadan işte kurt kurtarıcı lider beklemiyoruz. İşte hep birlikte yapabiliriz diyordu ama ne yazık ki özellikle ülkemizde iklim meselesi bir avuç insanın çabasıyla gündeme taşınmaya çalış, çalışılıyor. İşte Bilmak gibinin geçtiğimiz ay 21 Ağustos'ta Common Dreams'te yayımlanan yazısında belirttiği gibi işler böyle gelmiş, böyle gider anlayışını kanıksamış. Milyonlarca insan var dünyada ve ülkemizde. Eski Evet. evet yani Ömer Madrin dediği gibi lider aramıyorduk ama yani İsveçli bir genç ortaya çıktı ve ardından gezegen üzerindeki genç aktivistlerden bazılarına yani işler böyle gelmiş böyle gider anlayışını kanıksamayı reddeden teslim bayrağını çekmeyen gençlere örnek oldum. İşte geçen yıl yani bu yıl 15 Mart ve ardından 24 Mayıs'ta iklim yıkımına karşı küresel bir okul grevi eylemi yapıldı. İşte bizde Bebek'te ve Maçka'da gençlerin eylemine şahit olduk. Bu grevlerde onlarca ülkeden 2 milyon genç sokaklara döküldü. Bu yıl da Eylül ayında Birleşmiş Milletler iklim zirvesi yapılacak. İşte dünyanın liderleri yine bir araya gelecekler. Greta da geçen hafta yerkenli bir gemiyle okyanusu geçti ve o da bu zirvede bir konuşma yapacak yani 20 Eylül'de ve bazı 20 Eylül'de ve bazı ülkelerde de 27'sinde küresel okul grevleri tekrarlanacak. Ancak bu yıl sadece gençler ve öğrenciler değil, yetişkinler ve sendikacılar da bu tarihlerde greve çıkacaklar. İşte dünyanın her yaştan insanın katıldığı ilk iklim grevi 20 Eylül'de veya 20 Eylül, 27 Eylül'de yapılacak. O günün bir saatinde işte insanlar işlerini bırakacak. ...kime ağaç dikecek, işte ötekiler protesto eylemlerine katılacak, protestoların hedefleri de coğrafya kadar büyük bir çeşitlilik gösterecek... Gezegenin farklı farklı yerlerinde kimi insanlar boru hatlarının önünde oturacaklar, kimileri çalıştıkları kurumların fosil yakıt şirketlerinin hisse senetlerine yatırımlarını geri çekmesini talep edecekler, kimileri Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin karbon salımlarını azaltma taahhütlerini arttırmasını, kimileri karbon vergisi konmasını isteyecek, kimileri ise yeşil düzeni dayatacak. İşte sporcular, aşçılar, oyuncular ve politikacılar katılmayı taahhüt etmiş. İşler. Ee, sendikalar hatta bazı şirketler bile katılacaklarını açıklamışlar işte küresel iklim grevi gezegen tarihinin ek, en büyük iklim protestosu olacağı benziyor Yine bu yıl Britanya'da ortaya çıkan bir harekete tanık olduk. Az önce sen bahsetmiştin hı hı. yok oluş isyanı. İşte bu hareket kültür acil durum ilan ediyor hareketin tetikledi. Ve en son Britanyalı müzisyenlerin, müzik sektörü çalışanlarının, şirket sahiplerinin bir araya gelmesiyle oluşan müzik acil durum ilan ediyor hareketi ortaya çıktı. Sanıyorum sizler de bu bildiriye imza attınız değil evet, mi? Evet. Peki Türkiye'den başka müzisyen var mı? Ee, bildiriye imzalı yani şey... biliyor musunuz? Bu sabah da yani sahne konuşacağımız için hı hı. baktım. E, Hakan Kurşun'u gördüm. Hı hı. E, yan, yani gözümden kaçırdıysam e, affola ama hı hı. E, hı hı. Anladım. bir teko vardı sanırım. Onun dışında çok önemli müzisyenler var. E, çok önemli plak şirketleri de var. E, bağımsız plak hı hı. şirketleri yıllar içinde e, bizim de çok takip ettiğimiz e, çok önemli plak şirketleri, büyük plak şirketleri de var ama onların... Hı hı. Samiyetinden çok emin olamıyorum. Hmm, yani Sony, Sony Virgin hmm. ya da işte... ...Warner gibi. Fakat 4AD... ...Ebro B stüdyoları... Hmm. ...direkt olarak hmm. katkıda... Hmm. ...bulunuyor. Hmm. Ninja Tune var. Hmm. Bella Union var. Rough Trade var. Cherry Red Records var ki çok önemli. 80'lerin hmm. başında... ...örneğin evsizler için... ...Londra'daki evsizler için bir... Ee, çok önemli toplama yayınlamış bir e, şirket. Bütün e, kazancını e, e, evsizler için e, e, harcamış bir çok önemli bir bağımsız şirket. E, Secretly Canadian var, Dead Oceans var, Domino var, Subtop, e, Warp, Madiş. Jaguar, Mat e, Matador falan inanılmaz bizi müzik olarak besleyen çok iyi şirketler var. Hı hı. Çok iyi başka uzun bir liste gidiyor müzisyenler de güzel. var. Umarım. Biz de Türkiye'den... E, ...bir şekilde katılmak istedik. Sesimizi... E, ...duyurmak istedik. daha fazla müzisyen... hassasiyet gösterse bu... ...meseleye. Yani çünkü... evet Öyle bir ya. problem var. Şey, şöyle bir şey ben... E, ...tespit ediyorum. Bilmiyorum siz de ne düşünüyorsunuz... <Gülüyor> ...aslında... E, ...çok yani hem politik olarak e, aktif e, düşünen en azından e, arkadaşlarımla işte ya da herkesle görüşüyorum. E, Greta'yı duymuş olabiliyorlar. Extinction Rebellion'dan yurt dışında yaşıyorlar mesela bazıları. Anlamaz. Haberdar değiller. İsim toplama özgü bir şey değil e, yani. Yok yok değiller ama buralı arkadaşlarımdan bahsediyorum. Yani Türkiye'yle arkadaşlarımdan bahsediyorum. Ee, diğerlerini bilmiyorum yani durum oradaki bilemeyeceğim ee, yani insanların haberi yok yani hatta Orçun'un bir daveti olacaktı kendi davulcu arkadaşlarına evet. yani en azından haberde birbirimiz evet. yani ne olup ne bitiyor çünkü bu artık şey değil yani böyle gözümüzü kafamızı sağ. kuma göreme bir durumda değiliz. E, somut önerileri var Extinction Rebelli'nin. Bu Neler desteklenebilir Hı -hı. şeyler. E, karbon salınımlarının e, Havut edilen Hı -hı. Paris Anl Sözleşmesi'nde, anlaşmasında tabii. neyse. Hı -hı. E, o düzeyde tutulabilmesi için harekete kadar. Önce, evet. kadar. Evet, hükümetlerin bunu yani. ilan etmesi. İlan etmesini e, yalan söylemeyin, gerçeği söyleyin diyorlar yani en başta. Tabii. Ve halk meclislerinin kurulması bu belki çok önemli bir şey. En önemli şey bu tabii. Çünkü belli bir dönüştürücü, şey. dönüştürücü bir <gülüyor> hareket ve yardımlaşma ve birlikte karar vermek. Adına iklim kriziyle çok ilgili önemli. bundan sonra ne yapabileceğimizle ilgili evet. halk, halk meclisleri çok önemli bir e, ayağı bu işin. Evet. E, bir de şey e, var gibi geliyor bana yani insanlar çok ana, medya, e, ana akım medyayı evet. e, takip ettikleri Hı. için Doğru. pek çok şeyde derinlemesine göremiyorlar. Örneğin e, büyük bir kanalda ben iklim kriziyle ilgili bir program izlediğim zaman sadece sonuçları üzerine konuşmalar çözüm gerçekleşiyor öneren. çözüm öneren yok ya da sebepleriyle ilgili konuşan kesinlikle yok, yok. çünkü bu kimsenin yok. işine evet. gelmiyor evet. sonuçlar sanki bu kendiliğinden olmuş yani kesinlikle. burada hiç bizim suçumuz yokmuş gibi Türkiye'de bir de hava yaratılıyor açık radyo olmasa yani ne bileyim nereden evet. haber alacaktık Tabii evet. kesinlikle bizim Aşık için de öyle, ve, yani Ömer Madde ve açık Ya da Yeşil Gazete gibi gazeteler olmasa evet. yani evet. ya da doğru, benzeri doğru. şeyler. Çok önemli bir bilinç oluşturdu Hı. bizi de çok etkiledi. Hı. Hatta artık son dönemde bunu konserlerimize kadar taşıdık ve evet. çeşitli yani eskiden masal anlatıyorduk. Şimdi evet. masalların içerikleri değişti. Sumru'nun daha evet. farklı yani farkındalıkla anlattığı hikayelere dönüştü. Hı. Çevre problemlerine evet. değinmeye evet. başladık konuşmalar Çok uzadı güzel, <gülüyor> biraz arada yani bu bilincin oluşması için biraz da insanların ...başta bence açık radyo dinlemesi lazım... ...ve evet. ana akı medyadan da... sıyrılmaları lazım. Kesinlikle haklısın. Ne evet. yapalım bir şarkı dinleyelim... ...bir ağaç için söylenmiş bir şarkı <gülüyor> getirmiştiniz yanınızda. Evet o da çok... sadece değinmek ister misin? Tabi Hiliris White bir Girit'li... ...bir ikili... Hı hı. ...çok önemli... ...George Hiliris önemli bir Girit'li... ...laftacı babası da... ...Pisir çok önemli bir... ...Girit kemençesi yani lira çalıyor... Hı hı. Jim White ile birlikte Hilary White isimli bir ikili kurdular. Jim White ile dört itriyinin de buluşu çok önemli bir alternatif. Folk, folk grubu Avustralyalılar hmm. evet. kendiliğinden zaten böyle bir şey animist bir şeyleri evet. var, duruşları var çünkü Grit, gritte yaşadıkları için evet. böyle bir hikayeleri, öyle metaforları, öyle müzikleri böyle. Ee, çok yeni çıkacak e, bir albümleri var, dördüncü albümleri olacak. Ee, oradan Three Song diye bir parça paylaştılar. Tamam. Ee, Onun sözleriyle ilgili sen e, şimdi, e, de söylemek istersin. Ben tabii, sözleri de şöyle: e, Bir asker var, e, Hı -hı. bir yurdunu arıyor, bir yurt arıyor kendisine, Hı -hı. E, kalacağı bir yer arıyor. Ama hiç böyle bir şey bulamıyor, böyle bir yer bulamıyor maalesef. Ondan sonra e, en sonunda böyle bir Ağaca bir sedir ağacına yani servi ağacına denk <gülüyor> geliyor. Diyor ki burada gölgende dinlenebilir miyim diye soruyor ağaca. Ağaçta diyor ki al diyor bunlar benim köklerim. Atını bunlara bağla. İşte bunlar kollarım. Silahlarını da şuraya asıver. Gölgemde yat ve güzelce ne uyu ama uyandığın zaman kalktığın zaman bana üç kap su ver de üç kapçık Biraz susuzluğum gitsin diyor. Böyle. Peki dinliyoruz o zaman. <Gülüyor> sjo su Sonu ...bu müzisyenlerin bildirisi... ...ne diyor yani... ...ne yapmalı... Evet. ...o anlamda bir şeyler söylemek ister misin? Evet... Ee, <gülüyor> ...bu ee, havaya bağlı her şey... ...okurları için... Ee, Can Tonbilin Canan Ener'si ile Arıcılığıyla Türkçe Hı -hı. Çevirdiği Açık bir metin web var. sayfasında evet, da yayınlandı. Ee, hemen kısaca geçeyim. Bildirge şöyle diyor. E, müzik endüstrisinin yani deminki taleplere Hı -hı. ek olarak müzik endüstrisinin çevre sorunları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu biliyoruz ve acilen Hı -hı. olağanüstü eyleme geçmeyi taahhüt ediyoruz diyor neler yapacağız deniliyor. Hı hı. Müzik endüstrisinde ve toplumda kolektif bir güç olarak birbirimizi destekleyecek ve uzmanlığımızı paylaşacağız. Bu çok mühim. İklimsel ve ekolojik aciliyet konusunda sesimizi yükseltecek ve yaygınlaştıracağız. Müzik dünyasında yaptığımız işlerin ekolojik açıdan sürdürülebilir ve kendini yenileyebilir olmasına çalışacağız. Çok güzel. İnanıyoruz ki, Sera gazı emisyonlarındaki sürekli artış ve doğal dünyanın amansızca tahrip edilmesi dünya yüzündeki yaşama kesin bir tehdit oluşturuyor. E, tüm hayatı iklim ve ekoloji felaketinden korumak için bütün hükümetlerin acilen harekete geçmesi şarttır müzik, müzisyenler ve müzik endüstrisi sahip oldukları benzersiz kültürel ve ekonomik güçlerini kullanarak, bu çok mühim yani hı hı. benzersiz kültürel Kesinlikle ve ekonomik doğru. güç evet. yeryüzündeki hayatı güvence altına almak için gerekli sistemsel değişimleri talep etmenin öncüsü olabilirler. Hı hı. Ve çağrı da şudur, biz de bu çağrıyı yenilemek isteriz buradan. Tamam. <gülüyor> müzik endüstrisinde yer alan tüm insanları bize katılarak iklim sorununda acil olağanüstü durum ilan etmeye ...ve karbon etkisiz bir gelecek için gereken kültürel ve işletsel değişimleri yapmaya çağırıyoruz. <gülüyor> evet, yani bir araya gelmek, birlikte öğrenmek ve harekete geçmek. Çok ne doğru. yapacağımıza bakmak. Mesela az önce iyi. de konuştuk bu bildiriyi Türkiye'den üç kişi, sizler ve bir arkadaşımız daha imzalamış Yani açık radyo çevresinde müzisyenlerden başlayarak acaba bir... Hatırlatma mı yapsak? Hatta sır müzisyenler değil, müzik programı yapan birçok arkadaşımız tabi tabi, var. Tabii üstündeki insanlar da var. Yani programın evet. bir beş dakikalık bölümünü belki bu iklim meselesine ayırabilirler evet, diye tabi, düşünüyorum. Tabi. Ben onlara buradan bir davet etmek istiyorum. Ki çok Ömer o. abi tabi, bunu rica etmişti. Yani programınızda beşer dakika. Evet. Basimdi ben yani başından beri yeşil bir müzik programı olması için çabalıyorum yani evet. ama evet. E, ben böyle bir çağrı yapıyorum radyocu arkadaşlarıma <gülüyor> müzik programı yapın arkadaşlarıma yani Çok... iklim meselesinde küçük küçük bence. Evet. ...dinleyenlerine evet. anımsatsalar evet. çok güzel olur. Aslında çok uzun zamandır iklim meselesi tabii. konusunda... ...müzisyenler de sanatçılar da duyarlı, Kesinlikle. duyarsız Kesinlikle. değil... ...ve bu Kesinlikle. özellikle Kaz Dağları ve diğer doğru. madenler ve diğer Hı -hı. felaketler Hı -hı. nedeniyle... ...aslında programlarında yer veren, tabii, tabii, tabii. Mutlaka, işte mutlaka. söyleyen, Hı -hı. bildiriler yayınlayan kişiler de var... ...gidip calan doğru, eden doğru, doğru. ama belki daha çok bir araya gelmek... Hı -hı bir araya gelebileceğimiz bir platform oluşturmak, oluşturmak ya da platformlar oluşturmak önemli gibi görünüyor. Bu 20 Eylül'de de sanıyorum bir dizi eylem olacak Kadıköy'de. Evet. Yani hatta evet. şöyle ben not almıştım onları. Evet. işte 14'te iskele meydanında buluşulacak. İşte evet. bir basın açıklaması yapılacak. Evet. Sonra 16'dan yoğurt yoğurtçu parkına gidilecek ve evet. 18'de de burada işte iklim festivali ve konserler yapılacak. Evet. Yani bunu da paylaşmış olalım. Hani programın detayları henüz olgunlaşmamış özellikle evet. bu konser bölümü. Evet. Ama, ama hani var birkaç Öyle mi? Onlardan bahseder misin belli olanlar var. varsa? Evet, evet. Bildiğim kadarıyla şöyle 6 ila 10 arasında Cümbüş Cemat, hmm. Güney Marlen, Teneke Trampet, Pınar Keleş, Lara Dilara, hmm. Güz Kumpanyası, Barlastan Özemek, hmm. e, Kabile Dans Gösterisi var. Biz de e, Muammer Ketencolu birlikte katılacağız sanıyorum. E, şu da bab sahneli tamam. olmayacaklarmış. Onlar da etkinlik atölye yapacaklarmış. Hı hı. Yani şöyle bir şey söylemek isterim. Aslında çok daha fazla müzisyen katılmak istedi hı hı. böyle bir etkinliğe. Belki şey önemli. Yani yine Extinction Rebellion'in Londra'daki ya da İngiltere'de yaptığı eylemlerde olduğu gibi. Yani daha bir sahne bile kurulmadan evet. belki yani do, do, kendiliğinden, kendiliğinden Hı -hı. ya da tabii değil tabii ama tabii, gelip bir cümle edebilmek yani Serbest orkestranla bir... değil belki ama sadece sesinle orada çok olabilmek bir şarkıyla yani daha çok insan, daha çok müzisyen, daha çok sanatçı. Hı -hı. Yani az bir zaman içinde yan yana olabilmemiz önemli. Yani Doğru. Bir, bir konser yapıp evet. eğlenmemizden ziyade ama bu çok önemli bir başlangıç Doğru. olacak diye düşünüyorum. Harika. Böyle bir şey. Babil'den Hı -hı. sonra programı dinleyen dostlara yani Açık Radyo'dan bu 20 Eylül etkinliğinin detaylarını tabii ki takip edebilirsiniz ama bir de web adresi vereyim. 0gelecek.org sitesinden de 20 Eylül etkinliğinin programını takip edebilirsiniz. Ee, bir de son olarak dinleyicilerimiz sizleri nasıl takip edebilirler sosyal medya hesaplarımızdan da bir kez daha e, hatırlatabiliriz. Onları hatırlatmadık önce bir de bir küçük notum, notumuz olacak. Tabii. Aslında e, gene bu etkinlikler çerçevesinde hmm. diyeyim, İstanbul Bienali bir bir köşe açtı tamam ve aktivistleri Tarihi. Biz 28 Eylül'de eğer bir aksilik olmazsa tamam. 28 Eylül'de e, benim kızım Talia Polonya'da dans, çağdaş dansla uğraşıyor ve e, bir şeysi var, bir koreografisi var, tamam. bir fikri var. Türlerin yok oluşuyla ilgili özellikle. Harika. Kayıp kuşun şarkısı adlı bir performansı var. Ona Hı -hı. biz Sodyo olarak Orçun'la eşlik edeceğiz. Böyle de bir duyurumuz olsun. Harika. E, konserlerimizi bizden... E, Bast yani bizle tamam. ilgili her şeyi her hmm. türlü bilgi hangi hesaplardan alalım ben çok konuştum oradan hmm. sana pas ediyorum ee, hesaplar yani. <gülüyor> <Nereden>? <gülüyor> <gülüyor> nerede kalmıştık <Bir> de... <gülüyor> ne <diyorduk? gülüyor> web, web sitemiz wordpress üzerinden <gülüyor> e, <gülüyor> yapıyoruz audio.wordpress.com <Sodyo> <gülüyor> Facebook, Instagram'dan Hı -hı. rahatlıkla bulunabilir. Sudio müzik olarak orada varız. Sudio müzik. Evet, Hı -hı. Instagram'da. Ee, öyle onun dışında dijital bize platformlardan türlü... din, dinlenebiliyor. Aslında tabii e, WordPress, Hı -hı. yani .wordpress bütün her türlü bilgi var. Oraya girilirse aslında bütün dijital platformlardan e, albümler de dinlenebiliyor. Hı -hı. Ee, böyle yani e, biz, bize her türlü yazabilirler bu, e, bu e, şey e, çevre konuluyla ilgili de konuşabiliriz birlikte projeler Herke. üretebiliriz Herke. evet çok ee, çok çok mutlu olur çünkü bizim performanslarımız artık buna dönüştü yani aynı evet. frekansta buluştuğumuz insanlarla bir, birlikte yol almak ister Zaten Kesinlikle. herkes bir şekilde buluşuyor. Çok yani güzel. bu önemli bir şey. Yanınızda çok güzel şarkılar getirdiniz ama yine sürenin sonuna geldik. Ben programı Pitsiger'la bitirmek Aha, istiyorum. Tamam o. ne güzel. Ee, yani çok teşekkür ediyorum. Sevgili Sumru, sevgili Orçun hem Biz iklim için. Hassasiyetiniz yaptığınız hem tamam. de müzikal anlamda bizleri yıllardır güzel güzel Hı. beslediğiniz için. Eee şarkıyı kapatmadan önce programı bu bir MacKib'in Açık Radyo web sitesinde de yayınlanan yazısından birkaç cümle okumak istiyorum şöyle diyordu yani iklim sorumunu hala çözebiliriz diye bir şeyin garantisi yok yani um, umutsuzluğa kapıldığı için insanları hoş görebiliriz ama kaçarlarsa onları hoş göremeyiz özellikle en umutsuz anlarda insanlar arası dayanışma elzemdir yani bir çocuk yardım istiyorsa ona yardım edersiniz diyordu yazısının sonunda Türkiye'li genç aktivistler de geleceklerine dair yetişkinlerden destek istiyorlar. İşte az önce de bahsettik 20 Eylül Cuma günü 14'te Kadıköy İskele Meydanı'nda iklim grevi ve basın açıklaması yapılacak. 16'da Yoğurtçu Parkı'nda buluşulacak ve 18'de de yine aynı yerde iklim festivali ve konserler yapılacak. Programın sonunda Pete Seger'ın çocuklarla birlikte seslendirdiği bir şarkı dinletmek istiyorum. Take Action Climate. Haftaya pazartesi 13'te Açık Radyo'da Babil'den sonra programında yeniden bir arada olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın. One blue sky above us One ocean lapping all our shore one earth so green and round who could ask for more and because i love you i'll give it one more try this song was made up about 30 years ago when i returned from a